Baş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Uluslararası Doğa Koruma Birliği'nin yani IUCN'in kırmızı listesinde durumu tehlikede yani endangered olarak belirtilen orfoz balığının artık iç sular dahil bütün sularımızda avlanması, toplanması, gemilerde bulundurulması, karaya çıkarılması, nakledilmesi ve satılması yasaklandı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın yayınladığı tebliğlerle hayata geçirilen yasak 1 Eylül 2016'dan 31 Ağustos 2020'ye kadar uygulanacak. Sayıları azalan orfoz stoklarının iyileştirilmesini amaçlayan düzenlemeye uymayanlara 1113 lira para cezası kesilecek. Kararın çok yerinde olduğunu ve desteklediklerini belirten WWF Türkiye Doğa Koruma Sorumlusu Yaprak Arda yaptığı açıklamada ''Orfoz çift cinsiyetli bir balık, 12 yaşına kadar dişi ardından erkek olur.'' Bu nedenle orfozun üreme yaşına gelene kadar avlanmaması gerekiyor. Daha önceki kural 45 cm'den küçük orfozların vurulmasını yasaklıyordu. Ancak bu kurala uyulmadığı için daha ciddi bir yaptırım getirildi. Hem Akdeniz hem de yerel ekonomi için çok önemli olan orfozun neslinin devam etmesini istiyorsak bu yasa harfiyen uymalı ve üremesine izin vermeliyiz dedi. Arda bir zamanlar oldukça bol olduğu düşünülen orfozun, Yasa dışı avcılık ve kirlilik nedeniyle nesli tehlike altındaki türler arasına girdiğini söyledi. Orfoz'un neslini sürdürebilmesi yaşadığı alanların korunmasına ve kurallara uyulmasına bağlı. WWF Türkiye 2000 yılından beri Akdeniz kıyılarında araştırma yapıyor. 2014 yılından beri ise Kaş Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde yürüttüğü sürdürülebilir turizm potansiyeliyle yerel ve merkezi yönetimler, balıkçılar, dalış kulüpleri ve tur tekne sahipleriyle bir araya gelerek bölgedeki orfoz deniz çayırları gibi türlerin korunması ve sürdürülebilir bir turizm anlayışının yerleştirmesi için çalışıyor. Ne yazık ki aynı zamanda lüferin boy yasaysa 18 santimetreyi düşürerek büyük bir hata da yapıldı. Orfoz için sevindirici olan lüfer için maalesef böyle olmadı. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası yani EBRD Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı genişletme İki kapsamında Akbank ve Akfen'den sonra Vakıfbank'a 50 milyon euro kredi verecek. EBRD'den yapılan açıklamaya göre Vakıfbank'ın özel sektör şirketlerinin enerji verimliliği ve küçük ölçekli yenilenebilir enerji yatırımlarını sağladığı finansmanlar kapsamında 50 milyon euro kredi olacak. Program kapsamında kredi enerji güvenliğine katkı sağlamak için öncelikle COBİ'leri hedefleyerek ekonomide kilit öneme sahip sektördeki Enerji verimliliğini geliştirmek, fosil yakıtlara bağımlılığı azaltmak ve temiz enerji geçişi ve sera gazı emisyonunun azaltımını desteklemek ve enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımlarının gelişiminde ve finansmanında özel sektör katılımını arttırmak için kullanılacak proje çeşitli finansal enstrümanlar aracılığıyla fonlanabilecek Katılımcı bankalara ve alt borçlulara proje hazırlama desteği sunmak için de 5.4 milyon euroluk kapsamlı bir teknik yardım programı da var. Teknik desteğin finansmanı Avrupa Birliği tarafından sağlanırken Avrupa Birliği enerji stratejileriyle uyumlu şekilde Türkiye enerji sektörünü geliştirme kaynaklarından da fonlanıyor. Ve gelelim son haberimize. Çeşme merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta eşsiz güzellikteki altın kum bölgesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hazırladığı imar planları yoğun yapılaşma içerdiği için mahkeme tarafından iptal edildi. Bu sevindirici haber. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Turizm merkezi olarak belirlenmiş olan Altınkum bölgesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca onaylanan 1 bölü 5000 ölçekli koruma nazım imar planı revizyonuyla 1 bölü 1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu şehir plancıları odasının açtığı dava sonucunda iptal edildi. Bilirkişi raporunda yer aldığı şekliyle planların iptal gerekçelerini ekolojik yapıya ilişkin irdelemelerin yeterli olmaması yapılaşma oranını arttırıcı olması planlama esaslarına ve şehircilik ilkelerine imar mevzuatı hükümleri ve kamu yararına uygun olmaması oluşturuyor. Şehir plancıları odası İzmir Şubesi'nden yapılan açıklamada doğası, denizi, kumsalıyla çeşmenin en bakir alanlarından biri olan Altınkum bölgesinin doğal yapısının korunması gelecek kuşaklara bu doğal güzelliklerin korunarak kalabilmesi için hukuki mücadelenin yıllardır sürdüğü belirtildi. Açıklamada plana konu olan bölgenin Tamamının doğal sit alanından oluşan çeşme Altınkuma kuma ilişkin olarak Çevre ve Şehircik Bakanlığı'nca üst üste yıllardır onaylanan imar planlarının maalesef bilimsel gerçeklik ve kamu yararından uzak olduğu görülmektedir. Aynı zamanda plan sınırı içerisinde bir bölüm alanın sit derecesinin imar planından önce birinci dereceden ikinci derece doğal sit alanına düşürülmüş olması da düşündürücüdür. Planı onaylayan idareden beklentimiz imar planlarını hazırlarken doğal alanlarımızı koruyacak ve gelecek kuşaklara aktaracak bilimsel yöntemlere uymalarıdır. Plan yapılacak bölgelerdeki ekosistemi, florayı, faunayı en iyi bilimsel metotlarla inceleyerek imar planlarını rant amaçlı olarak değil, kamu yararı amacıyla ele almalıdır denildi bu açıklamada. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.